İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş geldiniz efendim. Evet, biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştık. İzal Rosenthal'in haftanın karikatürleri üzerine yorumları biraz genişletilmiş haliyle bazen konuklu oluyor. Konuğumuz da Ohannes. Ayın Şaşkan konuğu diyelim Ohan. mi? Evet, ayın konuğu. Plantü'den ve Tanoran'dan sonra... Evet Din böyle hareketlenmeye başladı. Öyle geçiriyorsunuz yavaş yavaş açık. Gaz e gaz biz karikatürcular böyleyiz biraz kusura bakmayın. Siz <gülüyor> bu tehlikeli işleri severiz dediniz. Bizim böyle bir tehlikemiz var yani tehlikeli yanımız vardır. Allah'tan siyah beyazlarını görüyorum ben karikatürlerin de. Yorum <gülüyor> <gülüyor> yapamayacağım. Evet. Ee, ne konuşuyoruz bugün? Bugün bugün tabii ki e, 10 Aralık. ...İnsan Hakları Evversel Bildirgesi'nin e, üstelik de 70. yıl dönümü. Onun için e, bu konuya ağırlık verdik karikatürlerde. E, Ohan da, Ohannes da bize yardımcı olacaktır herhalde değil mi e, bunların an, anlatımında? Evet. Ben bu arada küçük bir duyuru yapmak istiyorum. E, bugün Ankara'da e, Türkiye Barolar Birliği'nin e, karikatür vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği... İnsan hakları konulu bir sergi açılacak. Hmm. 16 tane çizerimiz katılıyor. Ee, ve serginin de ana teması Barolar Birliği'nde açılıyor. Onların desteğiyle. Serginin teması savunma. Savunma. Savunma, evet. Yani savunma, savunmaya gereksinim duruyor. Öyle değil mi? Evet. evet. Bu enteresan yani. Hem trajik hem de karikatürümsü bir durum var burada. Ee... Artık avukatlar da Başka savunması gerekiyor. Evet. Çünkü zaten e, böyle bir yapıttık tutuklamalar falan var. Avukat avukatı, o avukatla başka bir avukat, o avukatla başka bir avukat. böyle giderek böyle zincirleme e, zincirleme e, birbirlerini savunma durumunda kalıyorlar, kalacaklar e, gibi tam karikatürümsü bir durum var. E, Sergi Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezinde. 10 Aralık, 10 Ocak tarihleri arasında açık kalacak. Bugün 5'te açılıyor. Bu serginin afişinde Tanır Al'ın bir karikatürü var. E, Yargının işi zor başlıklı bir karikatür ki onu da programa almayı e, uygun gördük. E, burada e, karikatürde cübbesiyle bir hukuk insanı. E, aslında başlığa bakılırsa bu kişi bir yargıç, bir yargıç görüyoruz. E, ...bu yargıcımız... ...tıpkı bir halter kavradığı gibi... ...halteri kavradığı gibi... ...silkme mi koparma mı ne diyorlar ona bilmiyorum ama... E, Hepsi var. İkisi de olabilir evet. tabii çünkü neticede... ...teraziyi kaldırmış böyle... E, ...iki tamam, koluyla. Kaldırmış. Evet, evet. E, ve... E, ...güçlükle yukarı kaldırmış. Terazi besbelli ağır mı ağır... E, ...her iki kefesinde de... ...birer gülle var. Bunu nasıl yorumlayacağız o an... Valla işte kaldırmış ama acaba ağırlığı kaldırabilecek mi? Ağırlık çok değil mi? Hı hı. Yargının işi zor. Tanur Han zaten altına öyle yazmış. Ee, geçtiğimiz hafta dünya gündemini meşgul eden çok sayıda olay vardı. Ee, fakat bunların hemen hepsi insan hakları alanının içine giriyor. Onun için ben e, öncelikle Polonya'da düzenlenen bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği... ...KOP 24 e, konferansından başlamak istiyorum. Taylandlı karikatürcü Step, daha önce de konuk etmiştik e, bu programa... E, ...çocuk haklarına değinmiş ve damardan girmiş bence. Bu göğsünde COP 24 kokartı olan bir konferansçı... Ee, ...yalancı bir gülümseme... ...hatta böyle değil mi... ...sıkılmış, utanmış, mahcup bir yüz ifadesiyle... ...karşısında kendisine şaşkınlık ve endişeyle bakan çocuğa... ...bir harita gösteriyor. 2060 yılının dünya haritası bu. Ve... E, ...bir gün evladım diyor... ...hepsi senin olacak. Fakat bu... <gülüyor> ...evet, 2060 haritası... Aslında bizim bildiğimiz mavi gezegenimiz değil, mavi yeşil renkteki gezegenimiz değil. Tamamen çoraklaşmış, e, neredeyse Ay'a, yani neredeyse değil Aynı. Ay gezegenine dönüşmüş bir e, dünya. Evet, evet. Zaten burada da geçenlerde, nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama Bill McKibben yazıyordu galiba. E, dünyadaki e, tek e, şey, e, kainatta bizim görebildiğimiz tek renkli gezegen dünya. ...çok Yer da güzel resimleri yani. var... ...çok evet. hoş resimleri var... Evet, ...fotoğrafları da... ...bu da işte şeyden çekilen... ...ilk bu... ...dünya doğarken... ...böyle... ...olanca maviliği ve güzelliğiyle doğarken... ...astronotu da şaşkına döndüren... Bu, ...ve bütün dünyayı da şaşkına döndüren... ...sudan abi. mı kaynaklanıyor... Ee, herhalde. Yani o zaman bütün... buzullar eriyince daha da mı mavi olacak, daha mı parlayacak? Türk Yok bu şeydeki <gülüyor> gibi ol. Önce Türk olacak herhalde, sonradan da bu karikatürde olduğu gibi. Bugün zaten şey de vardı. Bugün çok önemli bir yüz akademisyen yazar, politikacı ve aktivistin bildirisini okuduk sabahleyin. Yani şu anda bütün dünyadaki politikacılara, başta politikacılara, büyük şirketlere bir çeşit ultimatom gibi bir şey vermişler. Aralarında çok tanınmış isimler var. Chomsky, Naomi Klein gibi. Ve kayıtsızlık bu, kaygısızlık ve kendini beğenmişlik ve atalet devam edemez. Zaten da günde 200 canlı yok oluyor, diyen yok oluyor deyip dünya gezegen gezegende yaşayan vatandaşlara da ayağa kalkın ve direnelim diyorlar. Bu böyle devam evet. edemez diyor. Bu çok önemli bir bildiri. İlk defa bugün evet, yayınlandı evet. yani. Ya ciddi alırmaya başladı galiba. Tam ee, zamanında mı? Emin değilim. <gülüyor> Son anda belki de. <gülüyor> Ama yani çok aralarında Rowan Williams gibi din evet. insanları var, din adamları da var. Bu işte Vandana Shiva var. Hindistan'dan Bill McKibben var. Ve mesela Ghost Horse diye bir hayalet at adlı e, Lakota yerlisi de var. Çok hı hı. önemli. 100 kişi ama. Türkiye'den bir isme rastlamadım aralarında. Ama vakit bitti biter diyorlar. Yoksa biz isyan ediyoruz. Aslında Türkiye'den e, Oha'nın çarşamba günü açılacak bir sergisi var. Hı. Biraz da onu konuşacağız evet, onu tabii. Konuşalım. E, ve bu sergide sanıyorum bir bildiri gibi, bir manifesto gibi e, karikatürler var. Yani hepsi e, yan yana konulunca insan şöyle bir bakıyor. Hı. 53 tane mi karikatür? Evet 53 karikatür. Bu Son beş yıl içinde Ağustos'ta çizdiğim karikatürlerden seçtiğim... E, Hepsi Ağustos'ta yayınlanmış. Evet, Fakat insan böyle salona gelince, biz dün kurduk sergiyi e, Ohan'la birlikte. E, Tanoran'ın da desteğiyle, yardımıyla tabii. E, bakınca sergiye hakikaten bir bildiri. Yani bakın ne oluyor, e, ne olacak, başınıza neler gelecek diye... Ee, insanın böyle yüzüne bir yumruk e, çarpar gibi oluyor. Görünce ya. kaçmadınız mı hemen açılışı yani hazırlığı bırakıp? <gülüyor> Yok <gülüyor> biz bu dünyada yaşıyoruz. Bu bize kapattık çıktık. <gülüyor> <gülüyor> evet yani şey afişteki çizimde olan üst aslında. Evet, afiş de çok güzel olmuş. Yani bana şeyi andırdı, e, hatırlattı. İlaç ilaç gibi sanki ihtiyacımız olacak olan ilaç <gülüyor> gibi de geliyor. Aslında serginin adı da enteresan evet. bir nefes. Evet. Nefes, e, bunu belki o an biraz açarsın, niye nefes? Ee, aslında ben bu sergiyi e, küçük yaş dönem ağabeyime adadım, e, o işte difteriyi yakalanmıştı. Tabi nefes alamaz hale geldiğinde de boğazı kesilerek e, nefes alması sağlamış ama tabi e, dayanmamış ve ölmüş. Hmm. Ee, tabi nefes çok hayati bir şey ee, her bakımdan hem e, biyolojik anlamda hem e, şey anlamında bu işte e, özgürlükler anlamında aynı zamanda hava kirliliğiyle ile ilişkisi var dolaylı da olsa dolayısıyla nefes bizim e, doğumdan ölüme kadar e, aralıksız ve hiç farkına varmadan e, ...yaptığımız bir eylem... ...yaşamla eş... E, ...aynı anaya geldi evet. oluyor... ...evet... ...evet... ...peki biz şey haftanın karikatürlerine... ...devam edelim istersen... Evet. Sonra ee, ...bir diğer... E, ...hak arayan insanlar... ...herhalde bizim... E, ...göçmenler olsa gerek değil mi... ...bizim de dedim ama bizim değil de... ...göçmenler dünya çapında... E, Burada bir e, karikatür çok etkili, iyici buldum. E, çok çarpıcı bir karikatür. Kost müsteharını kullanıyor. Kendisi Moskova doğumlu Belçika vatandaşı Konstantin Sunenberg. Sanenberg. E, karikatürü aynen bir tablo gibi. E, gece vakti böyle e, karanlık e, sularda yavaşça ilerleyen bir sandal görüyoruz. Bu akvaryüs gemisi değil herhalde bir sandal. İçinde de bir takım insanlar var. Ee, dalgalar onları Kayalıkların arkasında yükselen Bir deniz fenerine doğru Sürüklemekte ee, Fenerden de iki tane sarı ışık hüzmesi görüyoruz ee, Fakat bu ışık hüzmelerine dikkatle baktığımızda Bunların bitişik nizamda Sıralanmış Biraz Toki tarzı Binalar değil <gülüyor> <Evet>. mi? <gülüyor> biraz, <oldukları> mı? Hani. <gülüyor> biraz mı? Biraz mı? <gülüyor> Öyle değil mi? Öyle görünüyor evet maalesef. Yani göçmenlerin aslında işte bu, bu da çok azın Umutları bir, an, bir anlamda da bu binalara ulaşmak. E, çok güzel vurgulamış bence Kost e, evet. müstiharlı karikatürcü. Yani insan Hakları gününde de bu, bu sabah gene verdiğimiz traji ironik bir haber de şeydi zaten. Yani Binlerce göçmeni kurtaran gemiye İtalyan'ın Faşist İçişleri Bakanı'nın da şeyiyle sınır tanımayan doktorların mültecileri kurtarma gemisine çalışma iznini kaldırdılar. Evet. Yani bırakın boğulsunlar politikası. Vallahi ne diyeyim, Allah'tan ironik koyuyorsunuz ya. Haberleriniz yoksa gerçekten çekin program çekilmez olacak. E, Yapılamak zaten. zaten yani. artık, bu arada annemin selamları var. Unutmadan söyleyeyim, Üstünde kalmasın. <gülüyor> ya diyor, ben e, dinliyorum bu programı ama e, hiç başka yerde olmayan haberlerden bahsediyor. <gülüyor> Neden acaba? Başka gezegenden geliyoruz da ondan. Evet. Evet. Ee, sarı yedeklilere girmeyeceğim çünkü gerçekten bu konuda o kadar çok evet. o kadar çok sayıda ve farklı görüşte farklı anlayışta çizimler var ki belki sırf bu konuda e, özel ayrı bir program yapmamız gerekecek devam ederse bu işler. Evet, önümüzdeki çünkü... tablodan ben bir karikatür seçmek istiyorum yorumlamak üzere. Kendi arkadaşlarımla da tartışmıştım bu karikatürü. Eee Ohanes Bey'in son karikatürlerinden biri olsa gerek bu Cezaevi'nin evet, evet, penceresinden. Son. Evet cezaevi penceresinden Burası. yukarı doğru duvarı, duvarın üstüne doğru yükselen üç tane demir filiz. Filiz, filiz var. İşte bu filiz mi yoksa inşaat mı? İnşaat filizi. İnşaat, i̇nşaat filizi. Filiz. İkisi birden yani. Şimdi e, tabii inşaat aynı zamanda ama şimdi biliyorsunuz inşaatın sürmesi için şeyler bırakırlar. E, Sürgü gibi. Demir. Filizler bırakılar. Onların üzerine tekrar Filizler O Ohan yeni gençler bunu bilmiyor. Bilmiyor. Şimdiki sistem değişti artık filiz biliz bilinmiyor. Yok benim iddama göre ben onu inşaatın filizi olarak nitelendirmiştim ama arkadaşlar onu içeride büyüyen filizler olarak nitelendirmiştim. Belki ikisi birden. Ama o güzel bir yorum aslında. Ama zaten şeyi gösteriyor o. Yani bu inşaatın süreceğini süreceğini gösteriyor. Aslında Can bu karikatür Yanılmıyor. Aslına bakarsanız bu karikatür... Çok eski bir karikatür 40 değil mi? Kırk yıl önceki çizgim. Altına da yazmıştım. <gülüyor> 1978. ya. <gülüyor> evet, evet. Oğanın çizgisi değişmediği için... E, ...gerçekten de insan anlayamıyor ve... Ola, yalnız Oğanın çizgisi değil olaylar da değişmiyor işte, maalesef. Evet. Kader çizgisi İnce de yani, değişmiyor. Ne ne az az ki, çizgimiz de değişmiyor. Ne azı hala güzel. Yani evet. ben, şöyle olmasını isterdim ben bunun. İşte yıllar önce çizilmiş... E, ...belgesel niteliği olan bir çizim olmasını... ...ve şimdi anlamsız kalmış olmasını isterdim. Fakat... Şu anda baktığımız zaman aynı şekilde kaç sene öncesinden bahsediyoruz? Kırk yıl önce. Kırk <gülüyor> yıl öncesine bakarak Türkiye'yi yorumlayabilecek bir çizimle karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Aslında. Trajik gene. Trajik, ironik. Ya, evet. Trajikomik. Tökez ağız. <gülüyor> <gülüyor> Peki diğer karikatürü. Diğer karikatürü de Can başlamışken onu da sen yorumla ya. Evet efendim burada da bir giyotinden bahsediyoruz ve giyotini kafa koymalık yerine ne deniyor tam olarak bilmiyorum belki siz biliyorsunuz. Karikatürde biz buna balon diyoruz. Ha balon. yok pardon. Kafa koymalık yerine. Ee, Kellelik. Ne diyoruz? Kafayı uçuran delik diyoruz. Delik. Evet. <gülüyor> kafalık. Jilet gibi kafalık evet. evet. Kafayı koyup böyle üzerinden e, giyotinin jiletinin geçtiği bölgenin normalde yuvarlak bir şekilde kafaya uygun ergonomik bir kısmını olmasına alışkınız tabii, biz gördüğümüz diye boynu falan evet. yani her, ne, her ne, <gülüyor> yani kalkmış olsa da bu şu anda günümüzde kullanılmasa da ama galiba geçtiğimiz yüzyılın başlarında kullanılıyormuş yoğun Yo, bir şekilde tabii tabii yani tabii. 20. ha 20. yüzyılın ortalarına kadar kullanıldı yanlış. Hatta, geçtiğimiz yüzyıl dedi zaten. Evet geçtiğimiz yüzyılı 20. hocam. <gülüyor> E, Nazi Almanyasında da Yüzün, kullanılmış olan sistem bu. Evet. <gülüyor> tamam. E, burada kafa koyduğumuz yer, kafalarımızın konulduğu yer e, normalde ergonomik olmasına rağmen burada bir düşünce baloncu <gülüyor> şeklinde geliyor. Konuşma balonu. Yok, konuşma. İfade balonu. İfade, balonu. ifade şey, balonu. Konuşma evet, balonu zaten. değil. Evet. İfade. Evet. Balonu. Şey. E... Tabii i̇fade balonu şeklinde konuşuyoruz. İfade, değil, ifade Yani ifadeyi uçuruyor, kafayı uçuruyor. Tahmin etmek çok da şey değil yani ama... Evet. E, yine aynı şekilde ironik, trajikomik ve ironik olarak evet. nitelendirebileceğimiz bir çizimle karşı karşıyayız. <gülüyor> ben bir de e, bu nefes sergisiyle ilgili olarak gene hiç kimse seni övmüyorsa sen kendini öv aslında geçerek... Açık Radyo'nun manifestosunu hatırladım. Yani neyi hedefliyoruz diye bir bölüm vardı orada. Bundan 24 sene önce yayınlanmış. Ve orada işte şey diyor. Yani e, ha, e, gerek kuruluşu, gerek işleyişi, gerekse yayınları açısından demokratik, temel insan hak ve özgürlüklerini savunan, görüntünün ardındaki görüntüyü e, yakalamayı hedefleyen, hayatı birebir ölçüde yansıtmaya özen gösteren nefes nefese. Hmm. Nefesten de evet. öyle. Aklıma geldi yani. Bir yayın. Birçok yerde açık radyoyla beraber hem çizimleriniz hem de anlatmaya çalıştığınız e, ifadelerle beraber yollarımızın kesiştiğini görüyoruz. Evet, Özellikle son çiziminiz gerçekten benim hayran kaldığım çizimlerinden bir tanesiydi. Son yayın katalogumuzu aldığımız evet. parmaklı olan. Onu biz anlatmaya çalıştık bir ara ama evet. e, beceremedik galiba. Yani <gülüyor> parmağı beceremedik. <gülüyor> Sergi ne zaman açılıyor? 2 gün sanırım. Sergi Çarşamba günü çarşamba yani çarşı. 12 Aralık saat 18'den itibaren Schneider açılacak. Schneider Temple. Schneider Temple'da Galata'daki Schneider Temple Sanat Merkezinde. Ne kadar sürecek Defan? E, ne kadar sürecek? Afişte yazıyor. Altı Ocak'a kadar. Altı Ocak'a kadar. kadar. E, yani Pazartesi Salı hariç diğer günlerde gezilebilir görülebilir saat 10 18 arası. Saat ile 18 arasında. Saat 11 18 arasında. 11 mi ile. oldu? Hı -hı. 11-18 arası evet Bankalar Caddesi Felix Sokak Karaköy İstanbul numara bir onda belirtiliyor. Herkesi yani. bekliyoruz muhteşem bir sergi gerçekten e, tavsiye ediyorum. Sağ olun. Biz de orada olacağız. Ee, şey de söylemek istiyorum geç geç, geç geçtiğimiz sene sizinle beraber burada destek programını yapmıştık evet. galiba. O zaman atom atom şaşkall da vardı. Evet. İki hafta önce de onu Açık Deniz'de dinledim ben. Evet. Orada Doğru. da yeni filminden bahsediyordu. Evet. O yeni filmiyle beraber de onu dinleyebilme fırsatı da bulduk gene açık olun, radyo içerisinde. O da Cumartesi günü gösterimi yapıldı. Evet. Belecilik Müzesi'nde. Onu da duyurduk da aslında biz. Gündüz evet. Aybay'ın. Evet Gündüz Aybay'ın. Nasıl gitti? Gayet iyi geçti. Bayağı kalabalıktı. Hatta anlatsın. o kadar kalabalıktı ki iki seans yapmak durumunda kaldılar. Evet, Zorunda o. kaldılar. Çok ilginç. Ee, çok ilginç, güzel bir e, belgesel. Belgesel ...benim için çok bilgilendirici oldu... ...Gündüz Ayba'yı tanımıyordum, bilmiyordum daha doğrusu... E, ...Rohan Ayba'yı biliyordum... ...fakat... E, ...Gündüz Bey'i hiç tanımamıştım... ...çok ilginç oldu... ...çok şey öğrendik... Evet. E, ...çok değerli bir hukukçu ve deniz adamı... Evet. ...aynı zamanda... Benim okuduğum ee, kadarıyla da atomun Atom Şaşkal'ın... ...ikinci belgeseli evet. bu... ...birincisi de Nişanlı Yavup Türkiye'deki... Önemli mimarlardan bir tanesi Hı -hı. olan Nişan Yavuşyan'ın belgeselini yapmıştı. Bu ikinci belgeseli Hı -hı. oldu. Gündüz Aybay da Açık Deniz programında yer almıştı yanım yanılmıyorsam. Evet, söylemişti Besun Gökçün, sanki onunla bir röportaj yapmış gibi. Evet. Hat hatırlıyorum. Evet evet Gök Besun. Arada mı bulamadı galiba. Röportajları da Elif Ay doğdu oralı evet. yaptı. Ee, hmm. Bergesi çok hoştu yani. Filmde kendisi hiç görünmemesine rağmen belki e, sorduğu sorular yerinde sorularla ve konuşturduğu kişilerle e, ...sürükleyici... bir saat on dakika sürüyordu. E, aşağı Yok, 70 dakika sanıyorum. 70 dakika. Dur bir, yani, bir, bir saat on tamam, dakika. Aynısı, aynı aynı <gülüyor> evet. çıkıyor, doğru, tamam. <gülüyor> i̇şte bu şeydir. E, ...karikatürcü dilem nasıl? <gülüyor> Kendini almıyor. Bizde de oluyor. Oluyor mu? O olmasa da biz de, biz de oluyor. Karikatür... Siz zaten çok yatkınsınız karikatür evet. çizmeye, yapmaya. Evet. Diyorum ya yani bu ironi olmasa program... ...kesinlikle dinlenmez hale yani, gelecek. Yani. Program başlı Karalar başına bir ironi değil mi? Yani Radyodan karikatür diyorsun şimdi. Evet. Efendim? E şimdi dinleniyor ama diyorsun. Dinliyoruz işte ne yapalım başka çaremiz <gülüyor> mi var? Alternatif mi var? Evet. <gülüyor> Peki burada herhalde şey yapalım insan hakları gününde Bill McKibben'ın da yeni bir hak önerisi var. Onu da bir kez daha tekrarlayayım. Yani 70 yıl önce pek gündemde olamazdı ama şimdi başka da yol yok diyor ve yaşanabilir bir gezegen hakkı üzerine ilginç bir yazısı var onu da internet sitesine koyacağız herhalde mutlaka eklenmesi gerekiyor o zaman çevre arka plandaydı bir dekor gibiydi manzara gibiydi dünya o tarihlerde insanın bakışında ama şimdi öyle <gülüyor> değil diyor evet. yani Peloponus savaşlarının 2500 yıl önce bitmiş savaşın Bugüne etkisi yok ama bugünkü durumun etkisi 2500 yıl değil e, 25 bin yıl sürecek diyor. O yüzden böyle bir bildiryesi de var. Yaşama hakkı gezegenin yaşanabilir bir gezegen hakkı diye böyle de bitirebiliriz. Herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Ulan de... başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ederim bekleriz sevgiye. Çok teşekkür ederiz geleceğiz. Ee, ...başarılar... ...nefes sergisi bir kez daha hatırlatalım... ...12 Aralık'ta... ...Çarşamba günü... ...Çarşamba günü Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde... ...18'de açılış var... ...sonra da... ...11 ile 18 arasında... ...pazartesi, salı... ...kapalı sadece... Evet. Çok, teşekkür ...çok teşekkürler... Sen sen. İyi haftalarda görüşürüz, hoşçakalın... ...Sağ olun... Mersin. İzal Rosenthal ile haftanın karikatürleri...